1804, numaralı konu, Hazreti Peygamber'in sahabilerine insanın malı, ailesi ve amelleriyle olan durumlarıyla ilgili bir kıssa anlatmaları, evet, Hazreti Peygamber bir gün sahabilerine, herhangi birinizin ailesi, malı ve amelleriyle neye benzediğini biliyor musunuz, diye sordular, sahabiler de, Allah ve onun Resulü daha iyi bilir, dediler, bunun üzerine Hazreti Peygamber şöyle buyurdular, sizin herhangi birinizin malı, ailesi ve amelleriyle olan meselesi şu üç kardeşli adı,